İnnelhamdülillah Nahmeduhu ve nesta'in ve na'udhu billahi min şururi anfısına ve min siyiyati a'malina man yahdillahu felamudillela ve man yublil felahadiyela ve ashadu la ilaha illallah vahdahu la sharika lah ve ashadu anna ve rasuluhu Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Bundan bir önceki dersimiz 66. ayet-i kerime de bitmişti. Ve biz demiştik ki eğer siz hazırlanırsanız bu gördüğünüz Yukarıdaki ayetler arasındaki münasebeti inceler ve çalışırsanız Kevbe suresinde Allah Azze ve Celle'nin münafıkların karakterleri ve ahlak üzerinde ne kadar durduğunu ve buna gerçekten ne kadar önem verdiğini hepimiz açıkça görürüz demiştik. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bizden önceki ümmetler içerisinde nifaktan söz ettiği gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in de ashabı içerisinde değil mi? nifaka saplanan nifak üzerinde olan insanlardan söz etmiştir. Dolayısıyla nifak Bizden önceki peygamberlerin ümmetleri arasında da vardı nifak, bizden önceki ümmetler içerisinde de görülen bir hastalıktı. Bu hastalığı Allah-u Teala Kur'an'ın muhtelif yerlerinde bize anlatır. Fakat böyle bir hastalık ki insanın akidesine, imanına musallat olur ve insan gerçekten bir tövbe etmediği sürece o nifak hastalığından kurtulmaz. Ne yapacak? İnsan sahih bir tövbe edecek ve sahih bir tövbeyle bu nifaktan kurtulmuş olacak. İşte yani Allah'a inanmanın ve inanmamanın arasındaki bir sınırı teşkil ediyor nifak. Bu bakımdan münafıkların müşriklerle birçok ortak vasıfları vardır. Ortak vasıflardan en önemlileri Allah'ın sıfatlarında Allah'a ortak koşmaktır, Şirk üzere bulunmaktır. O da nedir? Allah'ın alim sıfatını, hakim sıfatını, kahar sıfatını, ahkemül hakimin sıfatını, azizün hakim sıfatını, izzet ve hikmet sıfatını ne yapmaktır? İhmal etmektir. Veya bu konuda <gülüyor> kasıtlı bilerek Allah'ın ayetlerine ve emirlerine muhalefet edip müşriklerin velayetini, kafirlerin velayetini ve onların muhabbetini içinde bulundurmak ve aynı zamanda Müslümanlar arasında Müslümanların dini üzere olduğunu beyan etme halidir. Bu bakımdan onların cezaları ahirette ebedi cehennem azabında kalmak olacak ve bu vesilelere onların cezaları Allah tarafından katı olarak bildirildiği için ve hem imanı hem de küfrü bir arada kalplerini taşıdıkları için Allahu Teala onlar hakkında bir had cezası indirmemiş. Ancak daha önce de söyledik, fakihler diyorlar ki bunlar hakkında imam, halife ne yapabilir? Gerekli tazir cezalarını uygulayabilir, onları imana davet edebilir, onları tövbeye davet eden istitap dediğimiz şey davet edebilir. Çünkü bunların zararları çok büyüktür, zararları büyük olduğu için de bunların cezalarını mutlaka hukuki olarak, şer'i olarak verilmesi lazım ki diğer insanlar bunlardan ibret alsınlar, ders alsınlar ve insanların başlarına bela, musibet olmasınlar ve Müslümanları ne yapmasınlar? içlerinden vurmasınlar, onlara zarar vermesinler. <gülüyor> en son ayet-i kerimemizde, Kafirlerin, münafıkların intizar ettiklerini, fakat Allahu Teala bu özünü kabul etmiştir. Bunların bir kısmından bir taife o daha ileride gelecek inşallah bunlar hakkındaki kabin malik kısası ve arkadaşlarının kısası, bunların bir kısmını affedersek bir kısmına biz azap edeceğiz diyor Allahü Teala. Bu affettikleri hakkında tövbe inmiş olan kimselerdir. Yani imani itikadi nifaktan değil de başka sebeplerden dolayı kalıp ve hakikaten gitmek gitmek istedikleri ve münafıkları sevmediklerden dolayı allah Teala onların özürlerini kabul etmişti ve onları bağışlamıştı. Burada değinmek istediğim bir önemli husus var. O da kafirlerin, münafıkların bağışlayın. Ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme eza ve cefa etme hadiseleri vardır. Yani onlar Resulullah'a nasıl eza ve cefa ediyorlardı? Resulullah'a hakaret ederek, değil mi? O herkese kulak veriyor, herkesi dinliyor ve herkesin dediğini doğruluyor. Öyle değil miydi? 61. ayet-i kerimeden. Şimdi eğer biz münafıkkûn suresini açar okursak, münafıkkûn suresini yukarıdan aşağı okuduğumuz zaman göreceksiniz ki Allah Rasûluna eza ve cefa etme neymiş, nasılmış, onu hepimiz orada göreceğiz. Hepiniz daha önce biliyorsunuz biz Maide suresini anlatırken, tabi Bakara suresindeki kısa'ya da değindik. Bakara suresinde, Maide suresinde ilginç şeyler vardır. Neydi oradaki dersler? Mesela bakıyorsunuz Musa Aleyhisselam Kudüs yakınında bir şehire girmek istiyor. Fakat onlar Musa Aleyhisselam'la beraber Kudüs'teki eyle diyorlar bazıları. Bazıları Beyt-i değişik şehir isimler veriyorlar. Girmiyorlar. Diyorlar ki orada çok cebbar bir kavim vardır. اِنَّا لَنَّدْخُلَ ف۪يهَا حَتَّهَ يَخُرُجُ مِنْهَا onlar oradan çıkmadığı sürece biz oraya girmeyeceğiz. Fezhef ente ve rabbuka feqatila inna ha huna qaidun. suresinde de inna ha qaidun tabiri geçmişti. Oturanlar cihada çıkmayanlar, kadınlarla, yaşlılarla oturmaya razı olanlar. Onun için Hz. Ali'ye itiraz ettin ya Resulallah, yani ihtiyarlarla, kadınlarla, çocukla mı buraya bırakıyorsun, gidiyorsun demişti. O dedi ki hayır de, sen Harun'un Musa'ya göre sahip olduğu makamdan, makama sahip olmaktan razı olmaz mısın dedi. Ema ferda entekune minni Bir اَوْكَ مَقَالَ الْرَسُولِ بِمَثَابَةِ هَارُونَ مِنْ Musa. Sen Musa'ya göre Harun'un olduğu makamda olmak istemez misin? Yani ben seni bugün kendime burada vekil, halife bırakıyorum. Medine'nin valisi ve Medine'nin sorumlusu komutanı olarak bırakıyorum. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle deyince Hazreti Ali destesini çıkarmadı. Ve Peygamber Efendimiz'in o vasiyetini kabul ederek Medine'de vali olarak, Medine'nin sorumlusu olarak kaldı Tebuk gazvesi esnasında. Şimdi bu insanlar burada lakat قَالُوا kelimetel الْكُفْرِۜ ayette biliyorsunuz geçiyor. Onlar küfür olan kelimeyi söylemişlerdi. Bir küfür olan kelimeyi söyledikleri neydi? Neydi o kafir kılan onları o kelime <gülüyor> ve bir de Peygamber'e eza ve cefa etmeleri neydi? Münafikun <gülüyor> <gülüyor> <gül> suresindeki yedinci ve sekizinci ayette kerimeyi açıp baktığınız zaman, kaçıncı sureydi Münafikun suresi? 63. sure değil mi? <gülüyor> Diyorlar ki, ben meal olarak isterseniz size vereyim, Münafıklar sana gelince derler ki, biz şehadet verir ki sen Allah'ın Resulüsün. Gerçekten Allah'ın Resulüsün. Allah senin kendi Resulü olduğunu biliyor. Ve Allah yine münafıkların yalan söylediklerini de şahitlik ediyor. Onlar yeminlerini hani geldiler ya sana yemin ederler. Ya Resulallah biz sıkacaktık da işte şöyle oldu böyle oldu diye. Medine'nin etrafındaki bedevi Araplarla Medine içindeki münafıklar yeminlerini bir kalkan edinip Allah'ın yolundan insanları alıkoyup Allah'ın yolundan saptırmak istediler. Çünkü cihat Allah'a itaattir ve Allah'ın yoludur. Onlar bundan alıkoymak istediler. verseler bile bunun Müslümanlara başkakıntısı yaparlar, bir iyilik yapsalardı. Onlar ne kötü olan şeyi yapıyorlardı. Bu ne sebebiyleydi? Bu onların iman ettikten sonra kafir olmaları nedeniyleydi ve bunun içinde onların kalplerine mühür vuruldu. Onlar fıkhetmeyen etmeyen kimselerdir. Yani tevhidi, Allah'ın dünyadaki vereceği nimetleri, ahirette, ma'atta vereceği mükafatı veya vereceği cezayı bilmeyen ve bunu hakikaten iman etmemiş olan bir topluluktu onlar. Sen onları gördüğün zaman onların bedenleri senin hoşuna gider. Velev ki onların sözünü dinle deseler... Dinlesen bile onların sözünü, kulak versen. Onlar sanki birbirine dayalı olan arka arkaya birbirine dayalı olan odunlar gibidirler. Onlar yani onları Allah-u Teala böyle yoruluyor. Odun gibi, tahta gibi, haşep, kupkuru, ruhsuz, cansız, hareketsiz. He sanki cehennem odunu. Onlar böyle birbirinin arkasına dayanmış olan cehennem odunları gibidir. Hoşu bun Birbirine isna edilmiş olan ağaç odunlar gibidirler. Ve bir sayha gelse, bir ses gelse, haydi cihada denirse, cihatta ilgili bir konuşma. ki nedir? Her cihatla ilgili sesi kendilerinin aleyhinde olduğunu zannedip hesabını yapacaklar. İşte onlar gerçek düşmandır. Fahverhum. <gülüyor> <gülüyor> onlara karşını ol. Dikkatli ol. Kendini koru. Peki fahverhum <gülüyor> tabiri sadece peygambere mi yönelikti? Yani fahverhum <gülüyor> ey peygamber onlardan kendini koru. Onlara karşı dikkatli ol tedbirini al derken peygamber ölünce bu tedbir kalktı mı? Sallallahu aleyhi ve sellem o gidince bu tedbir kalktı mı? Yok bu tedbir kalkmış değil. Öyleyse münafıklar Allah'ın dilediği güne kadar var olacaklar ve o dilediği güne kadar da Kur'an'da kendileri hakkında inen tüm sıfatları ve tüm davranışları ne yapacaklar? Hep tekrarlayacaklar. Öyleyse فَحْذَرْهُمْ Allah'ın Resulü'ne inen tabirdir. Şimdi Kur'an size hitap ediyor. Siz ne yapacaksınız? E biz tevhid akidesini kavramamışsak, Allah'ı esma ve sıfatında tanımamışsak, Resul'e gerçekten ittiba edip iman etmemişsek ve ona itaat etmeyi, onun yolunda yürümeyi kendimize iman adetmemişsek فَحَذَرْهُمْ dese ne anlamı kalacak o zaman? Senin benim için bir anlamı kalmaz ki eğer biz Resulullah'ın yoluna itibai kendimize iman kabul etmemişsek istediğim kadar Kur'an-ı Kerim şunu yap desin, şunu yap, bunu yap, bunu yap. Bunları yapma, bunları yapma, bunları yapmayınız. Hiçbir şey ifade etmiyor ki Allah'ın Resulü'ne tabi olmayı imandan kabul etmeyen bir insan için bir şey ifade etmez ki. O sadece bunu dinler ve geçer. Bir kısa bir tarihi hikaye okuyormuş gibi gelir ona. Kendisine Allah'ından, Rabbinden gelen bir kitap olduğunu Kendisini şu anda sanki peygamber hangi konumdaysa nasıl muhatapsa öyle muhatap olduğunu zannetmediğinde bu insanı Kur'an'dan alacağı bir feyizle bereket yoktur. Okursay peygamberlerin hikayeleri kısaları, Musa aleyhisselam böyle yapmış, ya Yusuf hapselan girmiş, böyle sürünmüş, böyle olmuş, başına bunlar gelmiş, sadece kısa tarihi hikayeler okuyoruz zanneder kendisini. Ve sadece bu olaylar o gün cereyan etmiş, Kur'an'ın bugünle hiç irtibatı yok gibi zanneder. Böyle zannettiği zaman Kur'an'ı omuzunun gerisine atmış olan insandır. وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَاِنَّ لَهُمْ عَيْشَةً دَنْكَ وَنَحْشُرْهُ يَوْمَ الْخِيَامَةِ اَعْمَا Kim benim zikrimden ihraz ederse, yüz çevirirse de yüz çevireceksin? Kafanla, aklınla, tefekkürünle, gözünle, kulağınla, dilinle amel etmekte, onu öğrenmekte, ona çağırmakta, onu öğretmekte Kur'an'dan yüz çevirdiğin zaman Allah da senden yüz çevirir. Fenesiyel, nesullah fenesiyuhum. Allah'ı unutturlar. Yani Allah'ın dinini terk ettiler, Allah da onları terk etti. Onun için ve la tekunu kelledin nesullah feansahum enfusuhum. Olekumul fasikun. Sakın ha sakın Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Allah onların nefislerini kendilerine unuttu. İşte onlar gerçekten fasıklardır onlardan kendini koru neyle koruyacaksın şimdi biraz sonra sıfatlarını verdiğimiz zaman onlar ne kadar dehşet fiiller sahibi olduklarını ne kadar dehşet bir inanç sahibi olduklarını göreceksiniz bu bakımdan Allahu Teala onlara öyle söylüyor imanınızdan sonra küf kafir oldunuz müşrikler değil münafık bunlar imanınızdan sonra kafir oldunuz قَاتَلَهُمُ Allah onlara lanet etsin, Allah onları katletsin. Allah kendisi söylüyor bunu. قَاتَلَهُمُ Kendisi için söylüyor allah Teala. قَاتَلَهُمُ en اَنَّا Nasıl iftira ediyorlar? Onlara denildiği zaman gelin, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem size istiğfarda bulunsun. وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ Onlar nefislerine zulmettiklerinde, ettiklerinde kafastaqfar Allah'a ve la rahim'a. Onlar zulmettiklerinde sana gelip Allah'a Allah istiq Allah'a istiqfar bulunsalardı ve Rasul de onlara istiğfarda bulunsa bulunsaydı, onlar Allah'a çok bağışlayıcı, çok merhamet edici bulacaklardı. Gelmediler. Şimdi bu tabir tüm insanlığa Müslüman olduğunu, herkes Müslüman oldu senin herkese yöneliktir. Sadece münafıklara değil, siz diyorsunuz ki gelin, tövbe edin, gelin istifade edin, gelin Allah'ın emrilerine itaat edin, Allah'a ibadet edin, Allah'a kul olun, insanlara, hevanıza, şehvetinize, tavutlara ibadet etmeyin, şeytanın adımlarına uymayın diyorsunuz insanlara, bu insanlar yüz çevirler. Onlara gelin, Resulullah size istiğfar eylesin, bağışlamanızı istesin Allah'tan denildiğinde boyunlarını çevirirler ve sen onların yüz çevirip defolup gittiklerini görürsün. Tabiri caizse, ve hum mustedbirun, kibir ve istikbar içerisinde yüz çevirip gittiklerini görürsün. Peygamberin kendilerine istiğfar etmelerini istemiyorlar. Onun için kardeşlerim, kim Resulün sünnetini terk ederse Resul ona bulunmaz. Kim Resulullah'ın sünnetine azıcık da olsa bu niyetiyle baksa, onun yaptığı fiillere buğz etse, onun yaptığı fiilleri beğenmese de hoşlanmasa, bu insan imandan çıkmıştır. Çünkü Yahudilerin ve Nasrana'nın, Nasara'nın ve münafıkların istikbarı gibi istikbarda bulunmuştur. Ve Resulullah'tan yüz çevirip gidiyordu. Daha sonra ayetleri gelerek göreceksiniz. Münafıklar hakkında inen de bizi sanki hiç ilgilendirmiyormuş gibi gözüken ayetlerin nasıl sünnet-i seniye hakkında delil olduğunu, sünnete ittiba konusunda ne kadar şiddetli tehditler içerdiğini beraber göreceğiz. Onlar istikbar ederek yüz çevirip giderler. Tevbe suresini anlatıyoruz ama münafıkun suresini okuyoruz. Tevbe suresi ile münafıkun suresi arasında altı sure vardır münafikun, mücadile, hücurat, tahrim, cuma, tegabun, saf suresi, fetih suresi, maide suresi, sonra tevbe suresi. Onlara istiğfar etsen de, etmesen de, ha istiğfar etmişsin, ha etmemişsin. لَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ له. Allah onları asla bağışlamayacak. mü nifakın ne olduğunu. Onun için Allahu Teala münafıklar hakkında öyle öyle söylüyor. İnnel munafiqina yukhadi'un Allah. Allah'ı kandırmaya, aldatmaya çalışırlar. Ne demektir biliyor musunuz? Firavun bunu yapmadı. Nemrut bunu yapmadı. Allah'ı kandırmaya kalkışmadı. Benim diyordu Rab. Gökteler, göklerde olan Rab neymiş? Ey Haman bana yüksek bir kule yap da üzerine çıkayım. Musanne Rab'bini belki görürüm diyordu. Hatta Nemrut anlatıldığı Doğru is kadarıyla doğruysa, doğruysa Nemrut 7000 ayaklık kule yaptırıyor düşünebiliyor musunuz? 7000 ayak, 7000 fit. Ne kadar yüksek olduğunu musunuz? Gerçekse tabii. Her neyse aman münasebetleri ki onlardan çok daha korkunç. Tıpkı beni İsrail'in yaptığı gibi. Semi'na ve asayna. İşittik, isyan ettik. Tamam, duyduk, anladık. Ama isyan ettik. Maçıtan şey Bunlar daha korkunç. Len yagfir Allahu lehum. Çünkü Allah fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez. Burada hidayete erdirme olayı demek ki cennete koymak. Ve cennete gidecek yollar koymak. Madem onlar bunu istediler, kendilerine istifade edilmesi için de davet çıkarıldı, yine Peygamber'e gelip Rasul'un kendilerine bağışlanmalarını istemiyorlar. Onlardır ki veya onlardır şöyle şöyle diyen, onlar ki derler ki Resulullah'ın yanında olanlara infakta bulunmayın. Bu ne demek? Allah ve Rasul bir şey davet ettiğinde icabet ediniz. وَمَكَانَ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَضَى اللَّهُ ضَالِّينَ أَحْزَفْ سورة نكية ayetlerine. Rasul ve Allah Allah ve Rasul bir şey ettiği zaman hiçbir müminler tek mümin kadar için Onda seçenek yok. Bunlar diyorlar ki ne olursun bırak bizi geride karanlarla olalım. Sana malımızla mülkümüze yardım edelim ama eğer istersen bizim mazeretimiz var gelemeyiz. Biz savaşı bilmiyoruz. Biz Pital-i-Biseybit gibi Uhud savaşında ve daha önceki savaşlarda gazdelerde gazve ismini kullanmakta. Hayatlar ne yapıyorlar Resulullah'a muhalefetlerdi. Ya diyorlar ki Allah ve Resulü yanında bulunanlara vermeyiniz ki darma dağın olsunlar. Dağılsınlar çevresinden. Şimdi İslam davası aynı durumda değil mi? Herkesin evi bir Fransızın evi gibi. Hemen hemen orta imkana sahiplerin Hepsinin evi Fransa, İngiltere'deki adamların evleri gibi, İngiliz, Fransız, Amerika gibi. Öyle mi değil mi? Ama Allah yoluna bu kadar serveti niye koymuyorsunuz? Cenneti niye almıyorsunuz da burada bu odunları, kömürleri, çaputları, bezleri burada bırakıp gidiyorsunuz? Cehennemin odununu burada hazırlıyorsunuz. Yok link is yok bilmiyorum... 17. 14. Louis, falan Louis, fistan Louis, kaçıncı Louis'nin koltuğu, bilmiyorum takımı, bilmiyorum nesi. Yok barok model şu, yok falan model bu. Ya cehennemin odununu satın arıyoruz biz burada. İşte bundan dolayı Allah'ın yoluna yardım etmiyoruz. Üç kuruş vermeye hala gönlümüz yattın değil. Veremiyoruz seve ve Allah bir şey. Veremediğimiz için de Allah bizden aldırtıyor. Onun mümin askerleri olduğu gibi onun kafir askerleri de vardır. Melaikeden mümin askerleri vardır. Ama azabını üzerimize göndermek istediği zaman kullarıyla azabını üzerimize gönderir. Bugün gönderdiği gibi enflasyon, ulaşım problemi, konut sorunu Gıda meselesi, maaş meselesi, geçim meselesi, sigorta meselesi, bilmiyor ne meselesi, ne meselesi. Hiçbirisi bitmiyor ve her gün daha büyüyor. Ma'işeten danka, can sıkıcı, can alıcı, bunaltıcı, bunaltıcı, sıkıcı bir hayat. İşte onu yaşıyoruz biz. Ma'işeten danka, ve nehşirhu yâmel kıyameti a'ma. Kıyamet günde onu kör yaratırız. Niye? Allah'ın ayetlerinden yüz çeviremi topluluk için. Evet, hatta yanfaddu bırakıp darma olsunlar, peygamberin çevresinden dağılsınlar. Bugün İslam davasına yardım de insanların Allah'ın dininin, Allah'ın kitabının etrafından dağılmasını isteyenlerdir. Eğer istemiyor olduğunu söylese bile, istemeyenlerle beraber, ve istemeyenlerle beraber onların oturduğu gibi Allah'ın kitabını yüceltmeme noktasında oturmuştur ve onların sıfatına sahiptir. Göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır. Onun içindir, ona aittir. Fakat münafıklar bunu fıkh etmezler. Yok ki ferasetleri şeytan ve nefisleri onları aldatmıştır. Onlar zannediyorlar ki, Muhammed'e biz vermezsek, biz yardım etmezsek, etrafındaki o insanlar darmadağın olur, aç kalırlar, perişan olurlar, yolda sefaret korkusuyla, gazvede aç kalma korkusuyla Hz. Muhammed'in etrafından çekilirler, onu yalnız bırakırlar ve bu dinde çökerler. Münafıkların amaçladıkları bu. Dolayısıyla münafıklar daha çok Yahudiler içinden çıkmıştır. İslam'daki fırkaların sapkın fırkaların hepsinin temelini Yahudiler oluşturur. Yahudiler ve Mecusiler oluşturur. Hristiyanlar o kadar şiddetli fırka oluşturamamışlardır. Hristiyanlar ehli tasavvuf üzerinde etkili olmuşlardır. Ama Yahudiler ise kelamcıların akılcıların Filozofların ve mantıkçıların üzerinde etkili olmuşlardır. İbni Sina, İbni Sebein Farabi gibi insanlar üzerinde, İbni Miskeveyh gibi insanların üzerinde etkili olmuşlardır. Ebul-Hüzeyl-Alad gibi, Nazlam gibi adamların üzerinde etkili olmuşlar. Ve İslam'da hiç olmayan meseleleri, akaidi meseleleri getirip gündeme koymuşlardır. Zannetmeyin ki İslam tarifeleri, İslam fırkaları dediğimiz fırkalar kendi başından çıkmış, ve aklı başında Müslüman insanlar bunları şey yapmış, hayır, tıpkı Yahudiler nasıl nifak ehliyle İslam'a zarar vermek istemişlerse Resulullah'tan sonra da aynı taife ve aynı topluluklar dinin yıkılması, İslam'ın yok edilmesi için bütün çabaları ve gayretleri çalışmışlar. Kesinlikle boş durmamışlar o günde bugüne kadar. Hani, لَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ kufri وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِي Küfür olan kelimeyi söylediler. İşte mü, münafıkun suresi o kelimenin ne olduğunu, sözlerin ne olduğunu burada anlatıyor bize. Derler ki eğer biz Medine'ye dönersek, bu münafıkların sözü. Ama bu sure daha önce inmişti. Sanki Tebuk Gazvesi'nde inmiş. Halbuki ta ne zaman inmişti? Arada alt tane sure var. Maide suresi, Fethi suresi, Saf suresi, Tegadun suresi, Cuma suresi. Arada neredeyse iki yıldan fazla zaman var. Hatta daha fazla. Daha fazla zaman var. Hele Uhud gazvesine dek gelmişse daha fazla. Çünkü Tebuk biliyorsunuz kaçıncı senededir? Dokuzuncu senededir. Tebuk gazvesi. Diyorlar ki bakın buna çok dikkat edelim Müslümanlar. Eğer biz Medine'ye dönersek andolsun ki aziz olan, yüce olanlar yani münafıklar ve Yahudi. Yani ilerici o, çağdaş ve aydın olanlar. Gerici olanları, çağdaş olmayanları, aydın olmayanları ne yapacaklar? لَيْخُرِجَنَّ الْاَعَزُ مِنْ هَلْ اَذَلُ Bu ifade. اَذَل, zelini de demiyorlar, dikkat edin, en zelil. <gülüyor> Şimdi bu söz, kim tarafından söylenirse söylenir. Hem kafirdir, Müslümanlardan olduğunu söylüyorsa münafıktır. Bugün Resulü aleyhissalatü vesselam'ın koyduğu bir hükmü, Kur'an'ın koyduğu bir hükmü eğer kabul etmiyor ve layık demokratik yasaları Kur'an ve sünnetin üstünde tutuyor ise bu insan münafık olan kafirlerinin hükmüne dahil olmuştur. Halbuki bütün izzet Allah'ın Rasulünün ve müminlerindir. Allah azizdir. Rasulünü aziz kılacak, müminleri de yüceltip aziz kılacak, fakat münafıklar bilmiyorlar. Ne demek bilmiyorlar? Çünkü bilmemek mazeret diyoruz ya. Buradaki bilmemek nedir? Münafıklar iman et. Ey iman edenler, sakın mallarınız ve evlatlarınız, çok dikkat edin bak buraya. Şimdi cihadı nasıl tanımlıyor? Cihadı nasıl tanımlıyor? Ey iman edenler, يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ an ذِكْرِ Cihad Allah'ın zikridir. Yani şimdi çeşendili mücahit kardeşlerimizin o mücahadeleri Allah'ın zikridir. Silahı eline alıp Allah'ın dininin müdafaaya mazlumları, müstazafları, fakirleri, yoksulları, ezilmiş insanları, Müslüman gayrimüslim olsun. Ersem onu İslam'ın izzetine sahip çıkmak için yapıyoruz isen o andan itibaren sen Allah'ın zikri üzeresin Onlar yardım etmeyin ki etrafındakiler dağılsın yalnız kalsın perişan olsun hatta gerekirse gelsin yalvarsın yakarsın bizden yardım istesin bize muhtaç olsun diyorlar onun için Allah'u Teala da diyor ki وَلِلَّهِ خَزَائِنُ ve وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ la يَفْتَحُونَ Göklerin ve yerin yerlerin hazinesi, hazineleri içinde olan her şey Allah'ın mülküdür. Bu kadar mülke sahip olan münafıkların üç tane hurma, dört tane deve, beş tane kılıç vermemeleri Allah'ın bu hazinelerine ne zarar verecek? Onların malı ve mülkü kimin hazinesinde? İşte onların kâfir oldukları nokta burasıydı. Esma ve sıfat tevhidinde kâfir oluyorlardı. Onu tevil etmiyorlardı Allahu Teala'yı. Allah'a sıfatlarına ortak sahibi kılıyorlar veya sıfatlarını Allah'tan alıyorlardı. Allah'ı o sıfatlardan yoksun zannediyorlardı. Allahü Teala da onlara gelecek. Ey iman edenler, sakın mallarınız ve evladınız, çocuğunuz, çoluğunuz sizleri Allah'ın yolundan eğlendirerek, oyalayarak alıkoymasın. Allah'ın zikrinden. An Al zikrillah. Davulla, zurnayla, defle, çengiyle, çalgıyla dans edenler, raks edenler, mescitleri, mamurleri, medreselerini Budistlerin, Mecusilerin, Hinduların tapınaklarına çeviren Müslüman olduğunu söyleyen insanlar, acaba Allah'ın zikri üzere midirler? Allah burada cihadı zikir olarak da tanımlıyor. Evet. Siz Allah'ın dininin galip gelmesi için mücadele edip cihad etmeyecek taahhütlara karşı, insanları uyarmayacaksınız, oturup buradaki temtemlerinizle Allah'ı kandırmaya çalışacaksınız. Bunun hiçbir anlamı yok ki Allah katında. Kim bunu yaparsa işte hüsrana giden ve kendilerini <gülüyor> ahirette rahmetten mahrum eden onlar olur. Allah'ın size rızık olarak size rızık olarak verdiği verdiklerimizden infak edin. Tabi bu cihat infakı. Bir insana elbise almak, birisini karnı doyurmak, ayakkabı çorap almak sadece değil. Size verdiklerimizden, rızıklandırdıklarımızdan infak ediniz. Niye ve için? Neden? Birinize daha ölüm gelmeden ve ölüm geldiğinde de ya Rabbi ne olursun keşke beni daha yakın bir ecele yani beni yakın bir eceden maksat ecelimi vaktimi geciktirseydin de ya Rabbi ben ölmeden ne olursun ölmeden bana kısa zamanda nasip et de senin yolunda tasaddukta çok çok salaka vereyim, ölüm geldi gözüküyor ve salihlerden olayım, ne olursun yarabbim ama o, o zaman gelinceye kadar hiçbir şey fayda vermez, biriniz işte size ölüm gelip de böyle böyle böyle olmadan infak edin, o zaman ne zaman infak edeceksiniz? Ne zaman Allah yolunda vereceksiniz? Ölüm geldiği zaman mı? Hayır. Zengin olduğunuz zaman mı? Hayır. Ne zaman zengin olacağımız da belli değil. Varlık sahibi olacağımız da belli. Onun için o ayet-i kerimede Kevbe suresinde peygambere zekatta itiraz edenler Huneyn günü Zülhü veysirah hadisi. adil ya Muhammed fe inneke adil dedi. İbn-i Mesud hadisi Hazreti Ali Hazreti Ebu Hüreyya'nın rivayetleridir. adil fe inneke le'tedi. hak. Yazıklar olsun sana. Sen mi bana diyorsun ki adaletli olmadın adaletli davran. Ben adalet etmezsem kim adalet edecektir? Ömer ya Rasulallah bırak şu minafıkın kellesini vurayım diyor. Hayır diyor. Onun sülalesinden öyleleri çıkacak ki biriniz Onların kıldığı namaza karşı namazınızı hakir göreceksiniz. Onların tuttuğu oruçlara karşı oruçlarınızı küçük göreceksiniz, hiç sayacaksınız. Onlar Kur'an'ı öyle okurlar ki, Hazreti İbni Mesud'un Hazreti Ali tarafından elçi olarak haricilere gönderildiğinde, bunlar diyor, arı oğlu gibi oğul diyorlardı, öyle Kur'an okuyorlardı arı gibi Kur'an okuyorlardı ama Hazreti Ali'ye karşı çıkıp savaştılar, onu tekfir ettiler. Bırak diyor, bunun sülalesinden yani arkasından öyleler gelecek ki Kur'an okudukları halde Kur'an köprücü kemiklerini geçmeyecek, imandan, İslam'dan okun yayından fırlayıp çıktığı gibi çıkacaklardır. Şimdi Rasulullah'a Verdikleri verdiğinde adaletli olmadı diye suçluyorlardı. İşte bu Rasul'a eza et ve cefa etmekti. Rasul'a eza ve cefa buydu. Hazreti Rasul sallallahu aleyhi ve sellem hanıma, Aişe validemize iftira etmek Allah Rasul'a eza ve cefaydı. Küfür kelimesi idi. Hassan sonradan tövbe-i etti, Mistah sonradan tövbe-i istiğfar Ama diğerleri etmedi münafıklar. ne olursunuz, ne olursun ya Rabbi bana yakın biraz ecel ver de, mühlet tanı da ben hasadluk edip de salih insanlardan olayım. Ne zaman birinize ölüm gelip de böyle demeden önce infakta bulunuruz. Allah şöyle buyuruyor bir nefsin eceli gelince Allah onu asla geciktirmez. Ve geciktirmeyecektir Allah sizin hepinizin işlediklerini çok iyi bilicidir. Şimdi bizim Resul sallallahu aleyhi ve selleme onların eza ve cefa etmeleriyle ilgili izah ve açıklama yapmamız zarureti vardı. Çünkü وَمِنْهُمْ اَلَّذ۪ينَ يُؤْذُونَ النَّب۪يَّ وَيَقُولُونَ هُوَ اُذُنْ قُلْ هُوَ اُذُنُ أُذٌ خَيْرٍ لَكُمْ yöminu billahi ve yöminu lil müminin ve rahmetun lillezina amanu minkum ve'llezina yödhun rasulallahi lehum Rasul sallallahu aleyhi ve selleme azap eziyet edenler için sözleriyle davranışlarıyla onlar için ne vardır çok acı verici bir azap vardır Şimdi Resulullah sünnetini tartışan hadislerini tartışan, efendim yok gerekirse alırız, gerekirse almayız, bizi bağlar, bağlamaz efendim deyip de müsteşrikler gibi yaşayan insanların peygamber hakkında konuştuklarını peygamber şu anda duysa yani aralarım, aramızda olsa da görse idi. O zaman bu ayetleri onlar okuyacaktı. Bu ayetleri onlar okuyacaktı. Ve onlar Allah Resulü ne? Eza ve cefa edenler olarak ayette hükümlerini bulmuş olacaktır. Demek ki Allah Rasulüne eza ve cefat edenler kelime-i küfrü söylemiş olduklarından dolayı kafir olmuşlardı ve kafirlerin sıfatlarına sahip olmuşlardı. Şimdi gelelim dersimizi geçen gün bıraktığımız yerden inşallah alıp devam etmeye. <gülüyor> وَالْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتِ Münafık erkekler ve münafık kadınlar. بَعْدُهُمْ مِنْ بَعْدُ Onların bazısı bazısındandır. Yani şuraya on sıfata sahip bir münafık. Buraya da beş sıfata sahip bir münafık koyun. On sıfata sahip olan bir münafıkı Beş, beş sıfata sahip olan münafıkın bir tane sıfatın içerisine koy, koyabilirsiniz. Yani o on sıfatıyla da bu adamdandır. Bu adam da beş sıfatından herhangi bir sıfatını alınız, öbürünü on tane sıfatına dahil olur. Yani bunun bir sıfatı onun on sıfatını içerir, onun on sıfatı bunun bir sıfatının içine girer. Onun için birbirlerindendirler. İfadesini kullanıyor Allah Azze ve Celle'ye. يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِدُونَ اَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ <gülüyor> Onlar münker ile emrederler. يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ قَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرُ O sıcakta, cayır cayır, yakıcı, ateş gibi sıcakta, ne diyecekler daha sonra? يَقُولُونَ لَاِنْ رَجَعَنَا اِلَى الْمَد۪ينَةِ لَيْخُرِجَنَّ الْاَعَظُمْ مِنْ هَلْ اَذَلْ Ne diyecekler? Buradaki sözleri, münkeri emretmeleri değil mi? Neydi münker olan? Münker olan şey burada, Allah'ın vaadini yalanlama, Allah'ın vaadi hakkında şek ve şüphe içinde olma ve Hazreti Muhammed'in gazasını desteklememe, gazaya çıkacak arkadaşlarını, ne yapmak? Gitmeme noktasında ifsad etmek ve onlar arasında fitneyi yaymak münker olandı. Yani bugün şu anda Türkiye toprakları üzerinde cihadı ve İslam'ı fitne olarak yorumlayanlar, kafirlerin tanıtılmasını, müşriklerin tanıtılmasını, onların sıfatlarını, dinlerini, giyimlerini, kuşallarını ve ahlaklarını anlatmayı fitne olarak değerlendirenler, bu ayeti kerimeye göre münkeri emreden münafıklardan olurlar. Çünkü marufun emredilmesini istemiyor. Marufun ortaya çıkmasını, İslam'ın ortaya çıkmasını gerçek anlamda istemiyor. İstemedikleri için Allah'ın yardım etmesinden şüphe içindedirler. Şüphe içinde oldukları için de Allah'ın sıfatları noktasında şirk içerisindedirler. Çünkü mümin kendisine Rabbinin yardım etmesinden asla korkmayacak. La yaqna tu min rahmetillahi illa el kavmul kafirun kafir olan topluluklardan ve kavimlerden başka hiç kimse Allah'ın rahmetinden ümit kesmez. Allah'ın rahmetinden ümit kesilmeyecek. İslam'ın düşmanları ne kadar kuvvetli olursa olsun Allah'a iman ettikten sonra bizler eğer cihada girmişsek, özellikle cihad ise korkmayacağız ve bütün eylemleri şehadet aşkıyla, cennet aşkıyla yapacağız. İşte münker o münafıkların Müslümanlara yönelik yaptıkları gizli propagandalar, gizli ve açık ve kendi aralarında yaptıkları tedbirler. وَاَنْهَوْنَا anil الْمَعْرُوفُ Mağruf burada cihattır. Allah Rasulü'ne yardımdır, Allah'ın dinine yardımdır. Müslümanlar Abdurrahman İbn Avv getiriyor insanlar... Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hangi gazve bilemiyorum belki Tebuk'la ilgili de olabilir. Çünkü bu ayetlerin tefsirinde iniyor ama kesin gazveyi tam belirtmiyorlar kaynaklarda. Yani muhtelif kaynaklar var. Herkes veriyor. Abdurrahman ibn Avf 4000 bin dirhem getiriyor. Bir rivayette iki bin dirhem koyuyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ey, ey Abdurrahman! Allah koyduğunu da bereket versin, arkada bıraktığına da bereket versin. Ve bir münafık geliyor, diyor ki, Abdurrahman anma da kibirli adam be diyor. gösteriş olsun diye verdi. <gülüyor> <gülüyor> Yelmizûne el mutdavvaîn <'in> Eski sadakal. Sadakalarda Allah'ın uğrunda yani Allah'ı tasdik etme anlamında olan bir infakı küçük gören ve riyadır diye anlatan o insanlar münafıklardı. Bir sahabe de bir şey bulmadı. Hiçbir şey yoktu garibanın. Kendisine birkaç gün önce tasadduk edilmiş, evinde bekleyen urması vardı. Birkaç kurmak. Gitti onları kendisine yedi, yiyecek kadarını koymuş ayırmış, diğerini de getiriyor oraya. Avucunu bile doldurmuyor Utana utana getirip koyuyor. Münafıklar şuna bak diye Allah da bunun sadakasından muhtaç veriyor. Birisine diyorlar ki rıya için öbürüne diyor ki Allah bunun sadakasından muhtaç. Onun için bakın Müslümanlar biz bir bir şey yapalım dedik. Eliniz cebinizden çıkmıyorsa bilin eliniz elinizi cebinizde tutan şeytan siz münafık yapmak istiyor. Bunu bilin. Siz bahşiş bir şey zannediyorsunuz. Verin dedik. Verdiğinizin arkasını güdün dedik. Verin dedik. Verdiğinizin nereye gittiğinde de sorun dedik. Demedik mi? Ama birileri bize öyle yapmıyor. Birileri bunun peygamberin hayatının neresinde olduğunu soruyor bana. E ne kadar da saf olsa ben bu soruya dayanamam, tahammül edemem. Çünkü ben Tövbe Suresi okuyorum. E Tevbe Suresini anlamaya çalışan bir Müslümanım. Vermeyecekseniz niye söz veriyorsunuz kardeşim? Onun için kendinize dikkat edin arkadaşlar. Nifak bizi nereden yakalıyor? Bunu anlayalım. Bunun farkında olmak zorundayız. Birileri size bir şey istemeden Allah yorundan harcamak zorundasınız. Mecburuz. Huz min evmalihim sadakatan tutahhirhum ve tuzekihim biha ve salli aleyhi fe inne salateke sekenan. Bu ayetleri Duymuyoruz, görmüyoruz. Onlardan sadaka al. Onların nefislerini onlar temizle, et. ve onlara salat ve selam getir, onlara dua et. Senin duan, senin salatın onlar için nedir? Sekenunde. Seken Allah'ın rahmetinin inmesi, huzur bulmalarıdır. Ve yaqbidun Ne Dediler: "La tunfiqu men inde Rasulillah hatta Allah Rasul'un yanında olanlara vermeyin şey. Vermeyin bak, hem vermeyin diyorlar, hem gelip verenleri ne yapıyorlar içeriden? Gammazlayarak kışkırtıyorlar bazılarını, yıllar bak bak, riyakarı görüyor musun? Neresi riyadır? Allah yolunda, bekirin tamamen malını verdiği gibi. Biliyor musunuz Hz. Osman, Tebuk gazvesinin bir diğer alı da, ذات العسرة'dır, ceyş usra. <gülüyor> Neredeyse tamamına yakın tecihizatını Hazreti Osman yaptı. Birileri de çıkıyor diyor ki sahabe şu kadardır içinde Hazreti Osman da yoktur diyor. Ela le'anetullahi alel kafirin, ela le'anetullahi alel zalimin, ela le'anetullahi ale ehlil bid'a. Hazreti Osman'ı sahabeden kabul et diyorlar. Resulullah'ın tüm ordusunu donattı, malını mülkünü verdi. Hazreti Osman olmasaydı o orduyu kim donatacaktı? İşte Allah Osman'ın eliyle Allah'ın dinine yardım etti. Ama zalimler, nefislerinde hastalıklar olanlar, fitne fesat ehli olanlar ve Yahudilerin propagandalarına aldanmış olan o gençler, geldiler müminlerin halifesini katlettiler. Zinnureyn, müfessirler diyorlar ki, İslam'ın tarihinde, Hiçbir insana Osman'a nasip olan olmamıştır. O da nedir? Bir peygamberin iki kızıyla evlenmek ve nikahlanmak olmuştur. Bizden önce hiçbir peygamberin bir iki kızını bir insan almamıştır. Ne demek istiyorsun? Hüseyin'in toprağına patınıyor. Hazreti Osman'a küfür ediyor. Evet. Fatıma'nın eşiğine alnını koyuyor, öpüyor, secde ediyor. <gülüyor> Fatıma'nın eniştesine, müminlerin eniştesine kem gözle bakıyor. Müminlerin annesi peygamber Hanımlar, değil mi? O da müminlerin eniştesi. çünkü çok iyi anlamamız lazım. Böyle meseleleri anlarken, öğrenirken, bütün inandığımız ve kabul ettiğimiz değerlerle irtibatlarını kuracağız. Tek sokakta yürüyor, çıkmaz sokakta yürüyor gibi değil. Nesullaha fenesiyehum innel munafiqine humül fasikun nesullah <nasıl> un> Unuttular Allah'ı. Müfessirleri diyor, Allah'ın vaadini ve Allah'ın cezasını unuttular. Allah da onları unuttu, terk etti. Onun için dikkat edin, nesiye tabiri unuttu, tabiri çok tehlikelidir. Ben namazımı unuttum. Demeyeceksiniz, bana unutturuldu diyeceksiniz. Namaz bana unutturuldu. Ben unutmak istemiyordum. Namaz unutulmaz. Allah'a ibadet, Allah'a şükür. Allah'a kulluk unutulmaz. Nesullah <gülüyor> fe nesihum. Allah'a terk ettiler, Mustafa Allah da onları terk etti. İnnel <gülüyor> münafıkîne Münafıklar işte onlardır fâsık olanlar. Gerçekten fasık olanlar münafık olanlardır. Şimdi burada bu mesele gelmişken münkeri emretme olayı nedir? Münker nasıl emredilir? Ne demektir münker Açtığımız zaman Nur Suresi'nde innellezine yuhibbuna ente teşii'al fahişete fillezine amanu. Ayeti hatırlamıyorum. 50 ve küsur 55'e mi olabilir? Müminlerin arasında fahişenin yayılmasını sevenler diyor. İşte müminlerin arasında fahişesin, fahişenin ve mülterin yayılmasını isteyenler, bir zaniye 222 milyar lira ödeyerek, hem de peşin, kendi televizyonlarına transfer edebiliyorlar. Bir zani, bir fahiş insanın, hak etmediği bir parayı, 222 milyar peşin öleniyor. Ve bu zalim yayın organı tasavvuf adıyla, hanefilik adıyla, din adıyla Türkiye'de Müslümanları sömürüyor ve Türkiye'de şirk dininin, nifak dininin önderliğini yapıyor. İnnellezîne yuhibbûne entehteşi'al fâhişetu fillezîne âmenû iman edenler arasında fahişenin yayılmasını sedenler. İşte bu yayın organı da bu ayetin hükmüne dahildir. Bu ve benzerleri. Bu bakımdan fahişe sadece zina, açıklık, çıplaklık, kötü söz değildir. Fahişe insanları harama götüren, duyguları ihsas ettiren ve o duyguları canlandıran her şeydir. Kahkahalı güzel bir kadın seni de fahişedir. İster bunu radyodan duyun, nereden duyarsanız duyunuz. O kadının sesi de fahişe davettir. Bunlara dikkat etmesi lazım. Onun için bu Müslümanlar adına, İslam adına çıkan radyoların, radyolara bir İslami ders verilmesi lazım. Hangi edeple, hangi hayayla, hangi fıkıhla, hangi Kur'an'la amel ettiklerini ve muamele ettiklerini aslında bunların, bunların, Güzelce nasihat edilmesi, bunlara bu meselenin güzel de açıklanması gerekir. Çünkü bunlar bilerek veya bilmeyerek, bazılarını söylüyorum, bilerek veya bilmeyerek fahişenin yayılmasında, münkerin yayılmasında ön ayak oluyorlar. Ama onlar güzel yaptıklarını zannediyorlar. قُلْ هَلْ نُنَبِّيْكُمْ بِالْاَخْسَرِينَ عَمَالَ اَلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيهُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ السُّنْحَ De ki onlara, deyiniz ki size, Size ne yapalım? Kusranda olanlara haber verelim mi? Bütün amelleri, gayretleri, çabaları dünyada kaybolup giden ve yaptıklarını iyi zannedenler. وَعَدَ al الْمُنَافِق۪ينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفْتَارَ Kafirlerde hiç şey yok. Kafirler hiç gündemde değil münafıkun suresi indiğinde. Kövbe suresi indiğinde kafirler hiç gündemde değil. Müşrikler gündemde fakat Medine içinde kafirler yok. Ama ayet diyor ki Allah münafık erkeklere ve münafık kadınlara ve kafirlere cehennem ateşinde ölümsüz kalıcı olarak azap göreceklerini vaat etmiştir. وَلَعَنَهُمُ Allah onlara lanet etmiş rahmetinden uzaklaştırmıştır, ve onlara mukim, mukim, devamlı, daimi olan, ebedi bir azap vardır. Mukim, ikamet edecek olan ve hiç yerinden ayrılmayan zevale uğramayacak olan, yok olmayacak olan bir azap. <gülüyor> Kimin gibi ama bu azabı anlatırken? Birileri öyle azap görmüş, daha önceleri, Allah Azze ve Celle o kimselerin azapları gibi bir azap göreceklerini ne yapıyor hatırlatıyor. كَلَّذ۪ينَ min قَبْلِكُمْ Sizden öncekiler gibi. كَانُوا أَشَدَّ kum, Münafıklara yönelik. Sizden daha şiddetliydiler. Kuvvet, kuvvet noktasında güç olma, güç sahibi olmada. Sizden daha şiddetli, sizden daha dehşet kuvvete sahipler. Ve aktara emvalen ve Onların malları, onlar mal açısından da, çoluk çocuk evlat açısından sizden çok daha güçlüdüler. Fastemtu bi khalaqihim. Fastemta'u yani sonuna kadar alabilecekleri en zirve noktasına kadar. Yani arzuladıkları her şeyi elde edinceye kadar istimta'da bulundular lezzet, meta elde ettiler dünya hayatını yaşadılar yani modern bir şekilde o günün anlamında çok modern, o günün anlamında çok ileri o günün anlamında bugünün tabiriyle çok çağdaş çok ilerici uygar bir hayat yaşıyorlardı ve bu kuvvete sahiptiler <gülüyor> inceleyin, Mısırlıları Fenikelileri, Hiditleri ettilerin aynı şeyler. Asurluları, Helen İmparatorluğunu, Yunan, Atina İmparatorluğunu, Pers İmparatorluğunu, Hint İmparatorluğunu, Hadramaut İmparatorluğunu, değil mi? Medyen kavmini, Ağat ve Semudu, Mu'tefikat Lut Aleyhisselam'ın kavmini Asuru, Babil'i düşünün. Öyle mi değil mi? Bunları bir düşünün bakalım. Öyle korkunç bir güce sahipler ki bu insanlar zamanında Bugünkü ülkeler gibi güç ve kuvvet sahibi. Fir'an oradan mektup gönderdi mi diğer ülkeleri durduruyor. Ordusunu gönderdiği zaman herkes bütün kılıçlarını kındarına sakıyor. Öyle güze sahip insanlar varmış. bi بِخَلَاقِهِمْ خَلَاقِ kelimesi buna iyi dikkat edin. Bu ayette müfessirler tek işaret etmiyorlar. Ama Allahu alem ben ''Bunu anlıyorum, Allah en doğrusu'' diyor. Burada halak kelimesi, ben size birkaç örneğini vermek isterdim. Kur'an'da Bakara Suresi 102-200, halak kelimesi, Ali İmran 77- Buralarda halak nasip anlamında geçiyor. Halak nasip anlamında yani işte şöyle şöyle yapanlar için ahirette hiçbir nasip yoktur. Pekala burada Allah neyi kastediyor acaba? Nasip 102. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاثُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْ بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَهُونَ Harut, <gülüyor> Marut, Bâbil' kısası. İşte sihir meselesi. O sihir öğrenen iki kimsenin yaptıklarını anlatıyor allah Teala. O kısayı okursanız öğrenirsiniz, Bakara Suresi 102. ayetin tefsirini gidin okuyun. Onlar için bu sihiri satın alan kimse için malehu fil ahireti min khalak. Khalak kurtuluş, nasip anlamındadır. Burada 200. ayet-i kerimede yine Allahu Teala ne yapıyor? Aynı anlamda bu kelimeyi burada kullanıyor. Feminennasi MEN يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةٍ مِنْ خَلَاقٍ İnsanlardan öyleleri vardır ki, ey Rabbimiz, آتِنَا فِي Dünya, Bize dünyada ne ver, ne varsa ver ya Rabbi bize, ver. Ya Rabbi ver, ya Rabbi ver, ya Rabbi ver. Ama verdiğiniz sıfatını söylemiyor. Nasıl sıfatla bir mal istiyorsun sen Allah'tan? Bereketli mi, hasene mi, güzel mi? Ha? şersiz belasız değil mi? Olan bir amel mi? Mal mı? Yok. فَمِنَ nasi insanlardan öylesi vardır ki Bunu nerede zikrediyor? Haç meselesinde zikrediyor. Haç meselesinde zikrettiği ayetin ikinci kısmında söylüyor allah Teala. Arafattan indiğiniz zaman Allah'a zikrediniz. Ayetinin içinde. Ve bana رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا Rabbimiz bize dünyada ver derler. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِهُمْ İÇİN آخِرَتَّ Böylelerini, böyleleri için ahirette halak bir nasip yoktur. Madem sen dünyada istiyorsun, her şeyin mükafatını dünyada almak istiyorsun, her şeyin karşılığını burada görmek istiyorsun. مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ <حَلَقًا> İnsanlardan da öyleler var ki وَمِنْهُمْ مَيَقُلُ رَبَّنَا اَتِنَا فِي الدُّنْيَا Bak bak, mü'minler de ne dediler? Ey Rabbimiz bize dünyada hasene ver. Hasene, hasene. İyi amelin, iyi malın, hayırlı malın sıfatı. Âtina dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kina azâbel mar. <gülüyor> Münafıkların malı neydi? Azâbun nar. Öyle miydi? Allah yolunda infak etmeyenlerin malı neydi? bunlar. Onun için müminlerden, insanlardan da öylesi vardır. İnsanlardan öylesi olan ikinci taite müminler ve Müslümanlardır. Heh, şimdi geleceğiz, halak kelimesi burada nedir? Şimdi Allahu u Alem buradaki halak tabiri mecazidir. <gülüyor> ve sizden önce Firavun kavmi, <gülüyor> Salih aleyhisselamın kavmi, Femut, Hut aleyhisselamu kameat, bunların başına gelen, onlar bütün hayatın lezzetini, tadına aldılar. Fes temta'u bi halâkihim, bi Onlar kendi nasiplerinin tadına vardılar, siz de kendi nasibinizin tadına varacaksınız. Şimdi madem burada öbür ayetlerdeki gibi ahiretin güzel nasibi ise, Niçin biraz uyukluyorsunuz galiba? Niçin, niçin Allahu Teala ayetin sonunda şunu zikrediyor. Bakın, sizden öncekilerin diyor kuvveti, sizden öncekilerin malları, sizden öncekilerin e, öncekilerin evlatları sizden daha çoktur. Bu bir. Bu kimin sıfatları olarak zikrediliyor? Müşriklerin ve kafirlerin sıfatları olarak zikrediliyor. Burası tamam mı? Onlar ne yaptılar? Halakihim <gülüyor> nasipleriyle tat aldılar, lezzet aldılar anlaşıldı. Ve siz de festemta'tum bi halâfikum. Siz de nasibinizi aldınız. Kemestem ta'allevine min kablikum. Sizden öncekiler nasiplerinden tatlandıkları, lezzet aldıkları gibi. Ve huttum kellevî kâdû. Onların meselelere yani Allah'a imanda, peygambere yardım edip etmeme noktasında muhalefet etme noktasında ona dinde yardım etme noktasında dalıp çıktıkları bütün tartışmaları, sözleri, fiilleri ortaya koydumuz. Ve hottum kelle vi Burada iki kelime var. Birisi halak, ikincisi haut. Halak, haut. Haut suyun içine dalmadır Arapçada. Hade. Yani yukarıdan böyle dalıp suyun derinliğine doğru gitme. Allah alem burada öyle ince bir anlam var ki Havut kelimesi suyun dibine dalmak olduğuna göre insan suyun dibine daldıkça ışıktan ve güneşten uzaklaşır. Işıktan ve güneşten uzaklaştıkça karanlıklara denizin dibine doğru, denizin derinliklerine doğru karanlıklara iner. Karanlıklara indikçe oksijen azalır veya hava basıncı artar. Hava olmadığı için, değil mi? Basınç kesildiği için yukarıda vücudun üstündeki basınç kalktığından dolayı denizin kendi basıncı Söz konusu olacak ve insanın bedeninin direnç altında kalması, sıkışma ile patlaması veya direnci kaldıramaması gibi sorunlar gündeme gelecektir. Onun için ben birinci açıdan ele alıyorum. Birinci açıdan nedir? Yani siz batıla ve karanlığa denizin dibine dalar gibi. Denize dalan adam nasıl ışıktan, aydınlıktan uzaklaşıp karanlığa ve tehlikelerin içerisine girme? riskine sahipse siz de herkeza o şekilde Allah'ın dininde mücadele ederek peygambere muhalefet ederek cedelle, nifakla siz de batılın içerisine daldınız. Daldıkça karanlığa girdiniz. Karanlığa girdikçe aydınlıktan Allah'ın dininden uzaklaştınız. Ulaike habitat amaluhum fi dunya vel ahira İşte onların Dünyada ve ahirette amelleri bozulmuş, tefessuh etmiş, değersiz kalmış hiçbir hükmü yoktur. Amelleri. Hani infak ediyorlar ya, Müslümanlardan yana gözüküyorlar, az vereni kınıyorlar, çok verene mürai diyorlar ya, böyle davranıyorlar. Ve'ulâike hum el-hâsirûn İşte onlar gerçekte hüsrana uğrayan kimseler ve insanlardır. Şimdi siz buraya kadar gelmişken, bu derste bizimle ne yapacağız? Eğer önümüzdeki derslerde kendiniz hakikaten araştırıp incelemek istiyorsanız, burada peygamberlerin hayatıyla ilgili çok ilginç şeyler vardır. Onları açacaksınız. Bu ayette diyeceksin, peygamberler nerede? Ha nerede peygamberler? Gelecek. Eşeddi min kuvveten. O bahis peygamberlerin bahsidir. Biz de oraya yavaş yavaş geleceğiz inşallah Taala. Demek ki burada halak kelimesi nasiptir yani onlar dünyanın lezzetine eriştiler ama azaptan nasibini aldıkları gibi aldılar. Nasıl geldi salihin kavmine? Öyle şiddetli bir rüzgar geldi sıcak bunun aldılar. O sarayları, köşkleri, villaları bugün. Suudi Arabistan'da yapılan saraylar, villalar ve köşkler gibi her taraf saray ve villa dolu. Lüks binalar, modern binalar o günün şartlarında. O cayır cayır yakıcı, kavurucu rüzgar geldiği zaman dağlara, vadilere, ovalara, mağaralara kaçtılar, sığındılar. Fakat oraya girdikleri zaman ne görsünler? Orası da sıcak, dayanamadılar. Yine tekrar dağlara, ovalara, vadilere inmeye çalıştılar. Bu sefer Allah üzerlerine öyle bir soğuk yeri han sarsaran atiye buz gibi yakıcı olan bir rüzgar geldi çatır çatır bunları dondurucu olan bir rüzgar. Onun için ayetin sonunda Allah Teala onların cesetlerinin kup kuruduğunu sanki içleri boşaltılmış gibi olduklarını anlatıyor. Bundan daha önceki peygamberlerin ümmetlerinin başına gelen olaylara bak. Bunu Allah Teala kimin için zikrediyor? Münafıklara o meşhedleri yöne o manzaraları ve o dehşetengiz hadiseleri anlatıyor. Ve ders alsınlar, ibret alsınlar diye. Ha onların başına böyle ayetler gelmeyebilir. Gelmedi de. Ama onların akibeti olan azabın muhim. Ebedi ve daim olan bir azaptan Allah haber veriyor. Onun için Allah münafıklara, münafık eryeklere, kadınlara ve kafirlere şöyle şöyle cehennem ateşini vaat etmiştir Ayeti odur. Elem ye'tihim, onlara gelmedi mi? Nebe'u lezine min kablihim, kendilerinden önce olanların haberleri onlara gelmedi mi? Kim onlar? Kavmi Nuhin, Nuh'un kavminin haberleri. Hatırlıyorsunuz tufanı, Nuh aleyhisselamın gemi yapmasını, Nuh aleyhisselama gelip gidenin yolda vurmasını, aç kalmasını ve nasıl işkenceler gördüğünü kavmi içinde... 450 yıl risalet mücadelesi verdiğini, sonra tufanın koptuğunu bütün bunları bir hatırlayınız. Kavm-ı Nuh'un ve kavminin başına gelenler. Ve Semud ve kavmi İbrahim'e ve Ashab-ı Medyen ve el-Mütedekat etedkem rusuluhum bil beyinati, fema Allahu Burada ne yapacaksınız? Hemen bizden önceki peygamberlerin hayatına bu ayeti kerimeden bir pencere açıp gireceksiniz ve bakacaksınız. Nuh'un başına ne gelmiş? Adın başına ne gelmiş? Semud'un başına ne gelmiş? İbrahim kavmini kavmine ne gelmiş? Ashabul Medyen'e ne gelmiş? Muttefikata ne gelmiş? Yunus Aleyhisselam'ın kavminin başına ne gelmiş? Bunları araştırdığımız zaman göreceksiniz ki Allahu Teala bu ayette bize bahsettiği ve bize ders olarak vermek istediği şey aslında bizden önceki tüm peygamberlerin başına gelen hadiselerdir. Siz de bu peygamberlerle ilgili Kur'an'da geçen kıssalara bakarsınız. Bu kıssalar en çok Nuh Suresi, Hud Suresi, Necm Suresi, Şuara Suresi, Araf Suresi, Fussilet Suresi, Ankebut suresi haç suresi kamer suresi el haqqa 69. sure neml suresi evet en'am suresi enbiya ve Safat'ta yusuf suresinde tabi yusuf aleyhisselam ile ilgili Bu surelerde özellikle ki Musa Aleyhisselam zikretmedim, Araf suresinde buna benzer, Kasas suresinde, Enbiya suresinde değil mi? Yine Musa Aleyhisselamla Firavun arasındaki tevhid, müca tevhid ve şirk mücadelesini anlatan kısalar ve ibretli hadiseler Kur'an-ı Kerim'in birçok yerine serpiştirilmiştir. Ki Musa Aleyhisselam birinci dereceyi işgal ediyor, onun kısaları ve makamı. Bu bakımdan biz burada Semud, Ad, Hud kavminden zikrederken bahsederken biz ne yapacağız? Oralara bakacağız ve o kısalarla ilgili oradaki ibretleri göreceğiz ve dolayısıyla Allah bununla buradaki münafıklara neyi hatırlatmıştır? Neyi hatırlatmak istemiştir? O şekilde. Çünkü onların haberi geldi diyor onlara. Araf suresi geldi, şu Arap suresi geldi, Hud suresi geldi, Nuh suresi geldi, Necm suresi geldi. Bütün bu surelerin hepsi tebliğ ediliyor, açıktan okunuyor, peygamber okuyordu ve insanları davet ediyordu. Onlar öğreniyorlardı. Bunların haberleri kendilerine gelmedi mi diyor Allah Azze ve Celle. Evet, biz burada 70. ayet-i kerimeye kadar geldik. Şayet arzu ederseniz, ben şuradan münafıklarla ilgili tutumlu...